Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Bengi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın, merhaba. Günaydın. Ee, bugün solo'yum yine. <gülüyor> Fikret katılamadı. Ee, bugün şimdi son zaman yani son birkaç aydır müştereklerden bahsediyorduk ama birazcık gündemle e, ilişkili başka bir yine bildiğimiz ekonominin konu, e, sonu konusuna e, bakalım dedik. E, özellikle Black Lives Matter 'ın e, geçen haftalarda, geçen günlerdeki e, yükselişi ve haklı yükselişi ve protestolarla bağlantılı olarak e, Sean King'in e, paylaştığı Facebook'ta bir yazı üzerinden e, aklımıza geldi bu bu yazı aslında bir yandan da e, bu Black Lives Matter'ın belki ekonomi politiği ya da ekonomisi iktisadı diyebileceğimiz bir şey işaret ediyor siyah insanların hayatı önemlidir diye, diye çevir çeviriyoruz, çeviriyoruz okay. siyah mi? insanların hayatı önemlidir Evet şu ki aslında Alton Sterling CD satarken polis tarafından öldürülen yani durdurulanma öldürülüyor. Eric Garner daha önceki mevzulardan bir tanesiydi. O da aslında nasıl diyeyim tek tek tek dal dal sigara satan sokakta birisi. Pro olduğu söyleniyordu. Efendim? Pro olduğu söyleniyordu hatta. Kutusunu da silah. sigara da satılıyor. Öyle bir Kutusunu şey. Kutusunu ee, şey yani kendileri sarıp satıyorlar Hı -hı, galiba. Yani. Ucuza gelen bir şey o. Belki hani bazen öyle bazen öyle oluyor evet. o iş genellikle. Ee, ve buradan hareketle aslında şu şunu işaret ediyor. Yani bu siyah insanların hayatı önemlidir. Ya da Af Afro-Amerikalıların... E, e, ...Amerikan ekonomisinde nasıl bir yeri var e, ya da bu tür bir polis şiddetine neden daha e, açık var yani gündelik hayatlarında. E, ve buradan hareketle yazının da işaret ettiği ve e, genel geçer biçimde bizim de hani doğru olduğunu bildiğimiz... ...Afro-Amerikalılar genellikle en sektör dediğimiz kayıt dışı sektörde e, yoğunluklu olarak... Yani hepsi orada de değil ama belki kayıt dışı e, sektörün, informal sektörün büyük çoğunluğunu ya da çok ciddi bir kısmını e, Afro-Amerikalıların oluşturduğu ve bu tür işlerin yani işte sokakta dağıl sigara satmak ya da işte sokakta CD satmak gibi yani bizim de Türkiye'de çok gözlediğimiz aslında sokak satıcılığı, seyyar satıcılığın e, çok daha polis tarafından veya daha genel olarak siyasal iktidar tarafından Denetlendiği, monitor edildiği ve çok daha fazla burada taciz edildikleri bu, bu sektörün aslında öznelerinin söylenebilir. Ve neden yani neden Afro Amerikalılar burada daha fazla, bu sektörde daha fazla ya da Türkiye'ye baktığımızda yine mesela Afrikalı göçmenlerin çok daha fazla olduğunda etnik açıdan Kürtlerin çok daha fazla kayıt dışı sektörlerde hmm. olabildiğini görüyoruz. Bu aslında şeye işaret ediyor yani ekonomi dediğimiz şey herkes için aynı şekilde işlemiyor. Bir kriz olduğunda ki Amerika bağlamında işte 2008 krizinden sonraki işsizliğin artan işsizliğin istihdamın azalmasının özellikle Afro Amerikalılar gibi grupları yani zaten marjinalize olan zaten e, toplumda daha dezavantajlı olan gruplar. ...işlerinden çok daha kolay atılıyorlar... ...çünkü zaten evet. daha güvencesiz işlerde... ...çalışıyorlar genellikle vesaire... Yani kriz... Latin Amerikalı göçmenler de aynı şey. Aynen yani nasıl diyeyim... ...beyaz e, ve yani o makbul olan... ...herhangi bir ülkede makbul olan... ...grup dışında... ...beyaz erkek genellikle bu... ...dışındaki gruplar işlerinden çok daha... kolay atılıyor ve krizin... E, ...etkilerini çok daha fazla yaşıyorlar... ...kadınlar için de bu durum böyle... ...biraz sonra belki bir iki cümlede onun üzerine deriz ve e, bu işte informal sektör aslında bir anlamda bir esneklik e, sağlayabilir insana işte birkaç işi bir arada yapabilirsiniz daha fazla artık üç e, işe başlamışlar ya 2 de yetmiyor ya, akıl almaz bir şey yani işte bizde de freelance dediğimiz aslında birazcık böyle bir şeye tekabül ediyor ee, ne bileyim gelir bu genellikle yerleşik iktisat teorisi tarafından gelir e, vergisinden kaçmak için yani çalışanın gelir vergisi vermemek için işverenin de e, yine belli ne bileyim sigorta yaptırmamak için vesaire bu tür sayıklarla e, girdiği o e, gri alan olarak düşünülüyor. Ancak... E, Tabi yani işte Latin göçmenler ya da Afro Amerikalılar gibi e, gruplardan bahsettiğimiz zaman bu o kadar da gönüllü bir seçim değil, başka bir şansı yok. E, ve buradan hareketle yazı şöyle bir şey söylüyor aslında yani bu durum yani siyahi siyah e, insanların yaşamları önemlidir hareketi ve e, polis şiddetine maruz kalanların aslında uğraştığı işler, iktisadi aktivitelere baktığımız zaman bu durum sadece bir buzdağının e, ucunu gösteriyor bize ve e, bizim ekonomik aktivite saymadığımız ya da ekonomik istatistiklere girmeyen bu gibi bir sürü aslında ekonomik aktivite var. Yani sokakta bir şeyler salmak, e, e, satmak e, belli bir ihtiyaca elbette ki denk geliyor. Yani oradan CD alan var, sigara alan var. Yani alan var ki bu iş devam ediyor. E, bunun yanı sıra <gülüyor> mesela işte... Ee, bir yandan e, ev temizliğine gidip bir yandan çocuk bakıcılığına gidip e, bir yandan işte ne bileyim e, komşusunun saçını ören e, yine Afroamerikalı kadınlardan bahsediyor makale. Yani bu da çok ciddi aslında bir ekonomik hizmet. E, bunu da aslında programın çok başlarında da tekrar konuşmuştuk. Yani ev temizliğini bir şirket üzerinden yaptırdığınız zaman... E, ...buna bir para verdiğiniz zaman... ...bu işte kayıt içi ekonomiye geçiyor... ...ve mesela gayri safi milli hasıla dediğimiz... ...o işte ekonomik büyümeyi ölçen... ...milli gelirin içinde sayılanmış şey oluyor... ...ama en formal bir şekilde... ...yapıldığı zaman işte komşusunun evini temizlemeye... ...gidiyor ve oradan belli bir gelir alıyorsa... ...bu e, bu o ekonomik... ...kayıtlara geçmiyor ya da işte çocuk bakıcılığı evet, için... Evet komşusunun çocuğuna şey. da bakanlar için... Aynen. Şey. Bunun karşılığında... ...bir para alınabilir ya da alınmayabilir... Ee, Şimdi buradan hareketle aslında çok böyle konuşulabilecek bir sürü şey var. Türkiye için de konuşulabilecek bir sürü şey var. E, bu tür işler için para alındığı zamanlar var. Bir de alınmadığı zamanlar var. Aslında e, kadınların ev içinde yaptığı işlerin e, çoğu çok ciddi bir üretim. Ekonomik üretim. İşte yemek yapmak. Tamam yani orada yemeğin malzemelerini kendileri yetiştirmiyor olabilirler ama... ...bir restorana gidip yemek yediğiniz zaman verdiğiniz bir para var... Ama evde yapıldığı zaman bir para vermiyorsunuz ve bu yine e, sayılmayan ekonomiye giriyor. Şimdi burada e, şöyle bir şey e, ilginç bir şey var. En son e, 2012'de yapılan bir çalışma Amerika'da 1965'ten 2010'a kadar ev içinde bu tür yapılan e, ekonomik aktivitelere bir değer vermeye çalışmış e, ve 1965'te bu ev içi üretime değer verdikleri zaman e, gayrisafi milli haslinin 1965'teki seviyesinden neredeyse yüzde 40 daha fazla olduğunu buluyorlar. Yani var olan ekonomik üretim dediğimiz şeyin neredeyse yarısı kadar, yani yüzde 40'a kadardı, bir o kadarı da evlerde. Sadece evlerdeki üretimden geliyor. E, 2010'da da neredeyse yüzde 30, yani yüzde 26.1 şeysi. ...yani aslında çok ciddi bir... ...çok büyük e, bir oran yani... Evet, ...üretim var. <gülüyor> Bu aradaki fark da yani... ...1965 için baktığımızda yüzde kırk... ...neredeyse ekstra bir üretim olduğunu görürüz... ...öbüründe yüzde yirmi altı... ...bu da genel aslında şey, e, ana nedeni... ...kadınların 1965'ten ...2010'a kadar... E, ...formal ekonomi dediğimiz aslında işte... ...ücretli emek piyasalarına... ...daha fazla girmeye başlaması ve evde daha az... ...zaman geçirmeye başlaması. Yani insanlar... Ee, i̇şte evde yemek yemekten daha az evde yemek yiyorlar ve dışarıda yiyorlar falan filan yani evdeki üretim azalıyor. Ee, birazcık belki büyüme açısından da buna baktığımız zaman şöyle bir ilginç şey var. Ee, bu değerlenmemiş ev içi üretimi e, hesaba katınca büyüme oranları azalıyor. Yani çünkü zaten e, büyümemişiz yani 1965'ten 2010'a sadece... ...zaten var olan bir takım üretim aktivitelerini görmeye başlamışız piyasa tarafında. Yani büyümenin nasıl olduğu aslında e, buradan birazcık bir ipucu veren bir şey. E, belki şunu söyleyeyim bir. Şimdi böyle bir nasıl değer biçiliyor? Yani ev içindeki üretimi nasıl değer biçebiliriz? Birazcık basitleştireceğim, çok teorik anlatmamaya çalışacağım. Bunun iki yolu var. <gülüyor> bir tanesi işte deminden bir örneğini verdiğimiz evde yemek yapmak yerine... Restoranda yemek örneğini verdim. Bu evdeki yemeğin, evde yapılan yemeğin değerini işte dışarıda alıyor olsan bu yemeği bir restoranda yiyor olsan ne kadar para verirsin diyerek ölçebiliriz. İkinci yolda o evin, o yemeğe e, yap, yapılmasına giden emeği bir şekilde ücretli emeğe çevirsek bu ne kadar ücret alır hı hı. piyasada ol, olsa şeklinde ölçülebilir. Buna benzer. E, Değerlemeler aynı zamanda doğal kaynaklar için yapılıyor. Şimdi buraya bağlayacağım. Ve büyüme için şey, şey yani daha da bence ciddi bir sorun. Evet, en önemli iki. sorunlardan biri o aynı. çünkü meta olarak bakılması yani. Aslında e, evet. Şimdi burada iki türlü yani fikir var. Bir tanesi e, yani çevre mücadelerinden özellikle ekipler. Diyor ki e, yani doğal kaynakların ve doğal kaynakların bize sağladığı hizmetlerin e, ekonomik değerleri dikkate alınmadığı için bu tür yatırımlar böyle buldozer gibi yapılıyor. Aslında onların da bir ekonomik değeri olduğunu göstersek e, o ekonomik değeri bozmamak için belki o yatırım yapılmayacak. E, i̇kinci bir daha radikal olan bizim de gönlümüzün daha yakın olduğu ise e, kaynaklara böyle bir değer atfedilmesine baştan. Yani evet, kesem yani olarak. Birincisi, birinci söylediğin hemen hemen hiçbir inandırıcılığı olmadığını söylemek lazım. Yani ona ekonomik değeri çok yüksek de dense, nasıl olsa yine üstünden silindir gibi geçeceğini, geçtiklerini ve geçeceklerini biliyoruz. Çünkü istemediğimiz kadar örnek var. Yani Türkiye, işte Greenpeace'in yeni açıkladığı çok da esprili bir dille Cameron için David Cameron için yaptığı şey yani bütün Britanya'daki Birleşik Krallık'taki bütün çevre kurallarını silindir gibi geçip üstünden tamamen büyük sermaye sahiplerine yatırım yapan bir başbakandan bahsediyor. Öyle. Yani tabii o, o onun bağlayıcı olacağını düşünmek naif bir şey ama şimdi burada bir yani şu şerhi düşerek ben kesinlikle bu, bu tür değerleme, finansal değerleme işine hani sıcak bakma, bakmıyorum. Fikret de bakmıyor ve biz hani son 10 senedir hatta bu tür değerleme biçimlerinin eleştirisi üzerine de çalışıyoruz. Ama mesela Türkiye gibi bir yerde... Ee, çevre mücadelelerinin çoğu hukuki mücadele yani hukuki mücadele ayağı çok e, önemli ve yani hani asla göz ardı edilemeyecek biçimde yürüdüğü e, alanlarda mahkemelerin e, karar metinlerine baktığınız zaman hani hakikaten e, o doğal kaynakların yani projenin mahvedeceği doğal e, alanların yaşam alanlarının değerli yani toplum için değerinden bahseden bir dil hala var. Ama bu dil işte bunların aslında bir ekonomik yani sosyal ve ekonomik değerleri de olduğunu ve bunun bir e, şekilde ölçülebileceğini e, yatsayan bir dil. Ve e, çevre mücadelelerinin bir kısmı Türkiye'de şu an mesela onu yani bir termik santralin yapıldığı zaman oradaki alandaki mahvedeceği e, doğal varlıkların bize ee, iklimi, e, mesela işte ormanların iklimi regüle etme, suyu regüle etme, işte tarıma alanlarının işte tarımsal üretim açısından e, değeri gibi şeyleri e, tamamen göz ardı ettiği ve bunlara bir değer koysak en azından hani hukuki mücadelede mahkemeler e, bu değerleri de görerek hani karar vermek zorunda kalsa gibi bir yola Deşli işte Termik Santral'in e, çıkardığı dumanın yarattığı kirliliğin yaratacağı sağlık sorunlarının e, maliyetini bir şekilde hesaplayabilsek. Yani bu bir aslında mücadele alan açabilecek bir araç gibi de görülüyor bir yandan. Ama dediğim gibi, yani sizin de dediğiniz gibi aslında çok da ilkesel olarak bir kere geri adım atıldığı zaman çok böyle bir pandoranın kutusunu açabilecek bir durum. Çünkü yarın bir gün gelir e, ve nükleer santralinin yaratacağı atıyorum ekonomik e, yararların ee, orada mahvedecek kaynaklardaki maliyetlerden çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii birisi. yani mantık o e, geleneksel bu e, şey mantığıyla hareket edilecek olursa bu Keynesyen de yani çok öncesinden başlayan <gülüyor> bir temel satıcı tırnak içinde anlayışı Herbert Spencer'a kadar yani. geri götürebiliriz yani. Aşağıya. Tabii canım yani bu tamamen ekonomistik yani iktisadi ikti, ikti, iktisadiyatçılık ya da e, ekonomik indirme, indirgemeci bir yaklaşım yani etrafımızda gördüğümüz tek yani her şeyin tek e, değerlik iktisadi değerlimiş gibi davranmak ama e, belki sadece hani bir rahatsız edici bir e, veri olarak kullanılabilir. E, yine hangi yıl bu? 1997'de işte Robert Costanza ve yanında 15 kişi daha falan <gülüyor> Nature dergisinde bir e, dünyadaki bütün ekosistem hizmetlerinin yani doğal kaynakların ve onların yarattıkları hizmetlerin e, değerlendirmesi yani bunlara bir e, para değeri versek ne kadar olur diye hesaplıyorlar. Tabii yani bir takım varsayımlarla falan ama şöyle bir şey 16 trilyonla 54 trilyon dolar arası bir şey yani bir Aralık veriyorlar yani nasıl hangi varsayımına dayandırırsanız farklı bir değer çıkıyor çünkü yani ortalama diyorlar ki 33 trilyon dolarlık bir değer üretiyor doğal kaynaklar her yıl. Hayır, yani iki Amerika. Ee, evet. Çünkü <gülüyor> Amerika şimdi, Birleşik Devletleri'nin total şeyi yani. Yani şimdi bunu zahi, bir de nasıl bir hızla tükettiğimizi onları ve mahvettiğimizi büyüme hesaplarına katarsak... ...aslında hiç de büyümediğimiz ve yani çok da kötü yaptığımız, çok da kötüye gittiğimizi belki göstermek <gülüyor> mümkün... ...yani bu, bu tür şeylerin aslında yani politik olarak... Bu tür hesaplamaların hesaplama stratejilerinin kabulle edilebilirliği sadece hani bu tür rahatsız edici istatistikler yaratabilmekte. Ama dediğimiz gibi yani bir o yolu açtığımız zaman yani doğal kaynakların değerini iktisadi olarak hesaplamaya başladığımız zaman o kapıyı kapatmak çok zor. Ee, ve bir şekilde demokratik karar mekanizmalarında iktisat bu şekilde aslında ilişe veriyor Yani sanki karar sadece e, iktisadi fayda, evet, e, fayda zarar yani mutluluğu ya da insan için iyi olan şeyleri ya da doğa için, bütün canlılar için iyi olan şeyleri e, yok ediyor. Yani bu değer sistemi içinde bu yok. Ayrıca e, şey de yok. Mesela de, konumuzda çok ilgisi yok ama benim dikkatimi çeken bir şey vardı, bu Altın Sterling'den bahsettin, işte öldürülen CD satıcısı. E, bütün bunları filme çekenler de e, hapsediliyorlar ve mesela Eric Garner'ın iki yıl geçti öldürülmesinin hmm. üzerinden. E, hapse giren tek kişi bunu filme alan kişi oluyor. Yani kamusal evet. bir hizmet yapan... Kamusal <gülüyor> <bu. gülüyor> <Yani, gülüyor> hizmet adalet <gülüyor> mülkün temelidir ama böyle bir şey yok yani. Altın Sterling'i öldürenin bir şey hava kuvvetlerinde veteran denilen işte bu gazilerden birisi de paylaşmış internet sitesine. Onu da hapse sokuyor. Yani bu çok... Yani buna dair bilginin de yayılmasını zaten. Adalet mülkün temelidir. Evet. Yani bundan dair yani? mülkün temeli yani zaten. Evet. Başka bir şey başka bir şeyin temeli değil bugünlerde. Mülkiyetin temeli. Evet. evet. Ee, yani o yüzden çok bir şey beklememek gerekebilir. Ee, yani yine belki başladığımız noktaya geri dönelim. Siz de Ömer abi şey ve Garnet örneğini verdiniz. Şimdi buradaki mesele belki informalite ya da bu görünmeyen gri ekonomi diye bahsettiğimiz yani bundan yani bununla ilgili mesela iktisad, iktisadi politikalara baktığımız zaman Türkiye'de de böyle kayıt dışılıktan işte şey yapacağız. E, kayıt dışılıkla savaş, kayıt dışılığı kesinlikle işte şey yapmayacağız azaltacağız, yok edeceğiz falan. Şimdi bu böyle nispeten mümkün değil. Bir, bir, yani kısmen mümkün olmayan bir şey bir tarafıyla. Çünkü bu oluyor yani ister istemez oluyor. Çünkü ekonomi öyle öyle bir şey değil. Yani mükemmel dengeye gelecek, herkese istihdam sağlayacak falan filan bir şey değil. Yani bence bir miktar kayıt dışılık e, her zaman olacak bir şey. Ve işte insanlara belli bir e, belki esneklik de sağlıyor. Yani işte sosyal e, belki bir yardımdan evet. e, şey yaparken... E, bir yandan da işte yanda bu bu informal üretimle şey yapabiliyorlar. Ya yani buradaki e, Amerika'daki mesele hem yani bu bu ekonomik aktivite insanların işine geliyor. Yani bir üretim var orada, güvencesiz, haksız, sigortasız bir üretim var ve bu e, bu bir ekonomik değer üretiyor. Bunda bence yani muktedirlerin de bence bununla bir sıkıntısı yok. Ama aynı zamanda orayı kayıt dışı işte güvensiz ve güçsüzleştirici bir alan olarak tutmak için devamlı polis tacizi, işte aşırı bir denetleme ve hep böyle bir köşede marjinal tutma. Yani o ekonominin öznelerinin aslında güçlenmesi, örgütlenmesi, kayıt dışı çalışanlar sendikası kurması falan gibi şeyleri kesinlikle, kesinlikle. mümkün kılmayan bir şey var. Yani bir iki yüzlük aslında bu. Yani hem sanki yok etmek istiyormuş gibi davranıp ama yok etmeyip. Çünkü kar ediliyor oradan. Hem de onu devamlı işte bir marjinlerde yani köşe şeylerde kenarlarda tutma. Ee, çok çok denel, önemli bir mesele. Yani, Uyuşturucuyla savaş adı altında Aynen. yürütülen şey de tarih boyunca Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki uygulamaları falan müthiş üzerinde durulması gereken çok önemli bir alan. Evet. Yani. Fikret'in e, Türkiye'de kayıt dışılıkla ilgili de bir çalışmaları oldu çok uzun. Belki bundan sonra bir iki orlan devam ederiz çok, programı. E, Evet önemli bir konu çok önemli bir konu yani hapishane endüstrisini de ona var evet ona da bağlayabiliriz. yani <gülüyor> evet hatta e, bir bir iki Amerika'daki e, hapishane emeği ve oradaki endüstriyle ilgili konuk da alabiliriz yani evet. onunla ilgili çalışacağım neden olmasın peki çok teşekkür ederiz teşekkür ederim görüşmek üzere inşallah bildiğimiz ekonominin sonu. Sigrid ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.